Boştın, boştın I you. Amen. Mm -hmm. Yara aşkımız gizli kalsın. Ne olur senden tek dinleyin. Yara aşkımız gizli kalsın. Kara kaşım, kara gözüm Binder var kara kızım kavuşmamız hayal bizim Yar aşkımız, gizli kalsın Kara kaşım, kara gözüm Binder var kara kızım Kavuşmamız hayal bizim Yar aşkımız gizli kalsın Sabreklek, Sevdaya sabreklek, ellerin aslaklayak Sevdaya sabreklek, ellerin Ölene kadar saklayan yar aşkımız gizli kalsın yönen hep par saklayıp yar aşkımız gizli kalsın kara kaşım kara gözüm in derd kara kızım Kavuşmamız hayal bizim, yaraşkımız gizli dalsın. Gülüm Havayardan var gölüm Abalıyım Hazret Gülüm Biliyorum zor ol bile Yar gizli kalsın Biliyorum zor olsa Yar aşkımız gizli kalsın Kara kaşım, kara gözüm Binder duvar, kara kısım Kavuşmamız hayal bizim Yar aşkımız gizli kalsın Kara kaşım, kara gözüm Bil derdim var karan Kavuşmamız hayran bizim Yar aşkımız gizli kalsın Yanım cam kesip olsun Divane gölümü vurdum dağlara Oturdum ağladım tozlu yollar Atıp gittin beni her bir yanım cam sen bir sen ne dine değildi ömürde değil geldi geçtim palga aşın Canım canerim, gülüm dedi Koydu kaçtı barı, dahı acı Ne bir kahır çektin Ne de ilendin Sillete düşünce dilendim Ne bir kahır ettin Ne de ilendin Yaralı yaralı Gezdim dolandım Her bir yanım Cam ke Yaralı yaralı gezdim dolam. Her bir yanım cam çöp Neydi ne değildi? ömürde dedin. Geldi geçtin balga aşımı. Kanım canı erim, gülüm dedin Oydu gitti bağrım, takı <Gülüyor> Neydi ne değildi ömürde de Geldi geçtim balgacanım ucun, canım cane eriyem gülüm dedim, boyda gittim varım daha açın Derdek sürdüm, çile kustum Ben kendi kendime küstüm Derdek sürdüm, çile kustum Ben kendi kendime küstüm Ne var, ne bir dostum O da gitti, gelmeyecek Ne bir posta, O da gitti Gelmeyecek Hazret çektiren Utansın Boyun büktiren Utansın Hazret çektiren Tansın, boyun büktü renk tansın, İçinden hem kaldı dünya İsterse her yanım yansın İsterse her yerim yansın İçinden kaldı dünya İsterse her yanım yansın İstersen yarını Sen var ne bir tadım kökleri deldi feryadım ne ne var ne bir tadım gözümde kaldım muradım o da gitti gelmeyecek gözümde kaldım muradım o da gitti, Hasret çektiren utansın Boyun büktiren utansın Hasret çektiren utansın Boyun büktiren utansın <Gülüyor> İçimden kaldı dünya İsterse yanın yansın İsterse her yarın yansın, içimdenim kaldın dünya. İsterse her yanın yansın, İsterse her yarın yansın. bir düzen kurdun Varsın ağlar el vermesin Varsın dağlar yol vermesin Tabip yara değmesin Kendime bir düzen kurdun Kahretdim alın sabah Erdimi de gittim Ne sabah Yedeyme elin kıvınsın al Kendime bir düzen Bir var melek yüzlü Büyüttüm ben nazlı nazlı Gelemem dost, gelemem dost Kendime bir düzen kurdum Barur başın eğilmesin Gözden yaşın süzülmesin Bir yuvanmak bozulmasın Kendime bir güzel buldum Ahrettin ağırın yazıma Derdimi döktüm sazıma Yedeyim benim gözüm Kendime bir zem kurdun Arındım dert en kederden Kurtuldum dos cendereden Yol gözleme pencereden Kendime bir Yer sevdim kurbet elde o beni deleyle di. Hayır <Gülüyor> durmam bu ellerde o yer. Yazım kara, yazım kara Bulunmaz derdime çare Başım alıp nereye gitsen Yerlerdime derman Yazım kara, yazım kara Bulunmaz derdime çare Başım alıp yere gitsem derdime dermanıyla ayrılırım sanım yandım o ayrılık kolay sandım onu benim yarım sandım o ayrılık dileğimdi Yazım kara, yazım kara Bulunmaz derdime çare Başımı alıp gitsen Gel derdime, derdime Yazım kara, yazım kara Bulunmaz derdime çare Başımı alıp sen gitsen Gel derdime Orumda geçtim verdiğim dostlar soruyorum Gençliğim Verdiğim Dostlar Soruyorum ağlum canım değil aşık olanlar <Gülüyor> ey yakın bu son. İzlediğiniz için Mutluluk sizin olsun hayat siz mutluluğunuz gerçekse Yorum <Gülüşmeler> yorum of Gel de görem Panara gel de görem Gel uzat bir gün verem Dur dur seni, sana ne? Gel bir haber versene Aramızda dağlar var Aramızda köyler var Ben seni nasıl görem Durdur dur seni, dur, dur sana ne? Gel bir haber versene Dur far mı derim 5 gün bu mı derim da vur da senin mı derim 5 gün bu mı derim Uyan bu da yine senin Başında da yemenin, başında da yemenin ettin sen beni Dur, dur, dur sana Gel ver, haber ver sana Dünya yalan dünyadır Dünya fani dünyadır Ne sen gör, ne beni Dur sana haber ver sana Üç gün mı derim Beş gün mı derim Bu yılda burada kalan Yine seni ben 3 Üç mı derim Teşekkür burada mı derim? Bu da burada, burada kalan ne seni deram? 5 gün burada mı derim Bu da burada kalan Yine senin ben alam 3 mı derim 5 gün burada mı derim Yılda burada kalan Yine senin ben alam Sazımı kırdılar, sanki beni vurdular Sazımı kırdılar, sanki beni vurdular Sazımı niye kıydılar, benim alan yazım Sazımı niye kıydılar, benim alan yazın. Bir ayda kazıydım, ben hiç ayrılmazdım Avradılsa razıydım, sazımı niye kırdılar? Avradılsa razıydım, sazımı niye kırdılar? En kıymetli sazımdı sanki oğlum kızımdı En kıymetli sazımdı sanki oğlum kızımdı Mızrabımı vurun çeyran dessin Mızrabımı vurunca yüreğim dessin gelendi hep oynuyor gelim kız yine düğün şenlendi hep oynuyor gelim kız sazım oynuyor da sen de para bana sazım bile oynuyor sen de oynat bana girmi hiç oyuna Pazar der boyuna Canım kurban canına Sen de oyna karakıt Çekinecek ne var ki işte oyna düğün var Çekinecek ne var ki işte oyna şenlik var Gözüm senin arıyor sen de oyun karadest Gözüm senin arıyor da sen de oyun karadest